ve ya rahimin Allah'ın izni keremiyle inşallah akide ders serisini bitirdik. Şimdi inşallah fıkıh ama tabii ki fıkha giriş yapmadan önce gene önemli birkaç mesele var. Normalde fıkıh kitapları taharet babıyla ile başlar. Yani kitabı tahareli ilk kitabın adı temizliktir. Çünkü kişinin ibadetlerini kabulü için temizlik şarttır.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 amel etmemiz gerekiyor. Bunu öğrenmek açısından bu temel bilgileri e, bilmemiz lazım öncelikle. Tabii ilk bilinmesi gereken şey vücubul amel bil kiter ve sünnet. Kitap ve sünnet ile amel etmenin vacipliği meselesi. Yani asıl insanların sözleri değil. İslam dininde. Şahısların sözleri Kur'an ve sünnete götürüldükten sonra makbuldür veya merduttür. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Allah Azze ve Celle ne diyor? Arap Suresi 3. ayette ittebiyamun zile ilekum miradbiyum. Rabbinizden size indirilene tabi olur. Valla ittebiyamindun ihi evliye'e ondan başka dostlara tabi olmayın. Galilen mertedekarın ne kadar az hatırlıyorsunuz diyor Allah. Val muradu bime enzala ilekum. Allah'ın size indirdiğine Murat kasıt nedir? Kur'an ve Sünnet'tir. Öyle değil mi? Ne? Gene el mabniye tu lehu la ara el Yani Şahısların, kişilerin görüşlerine bina edilmiş olan e, şeyler, bilgiler değil de sünnetin üzerine bina edilmiş bilgiler. Gene bu manada başka birçok Kur'an ayet dolu, baştan sona bununla dolu. Allah Azze ve Celle gene diyor ki وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلَا مَا اَنْزَلَ Onlara dense ki Allah'ın indirdiğine gelin, Resul'ün indirdiğine getirdiğine gelin.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 Fâ ente næzete fîhi şey' bir şeyde müzâza <münazağa> ettiğinizde, tartıştığınızda faridûhu <gülüyor> ilallâhi ve rasûlih. <Resulü> Allah'a döndürün. İn kuntum tu'minûne billâhi ve'l-yeumil âhir. <gülüyor> Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş kimseler iseniz böyle yapın. Nasıl olacak peki bu döndürme Allah'a ve Resulüne? Allah'a döndürme kitabına döndürmektir. Nebisine döndürmek nebi peygamber Pey peygamber sallallahu aleyhi ve danışmaktır. E peygamber bugün yaşamıyor. Vefatından sonra nereye döndürmektir?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 ve atıyor Resulü Resul'e itaat edin e nasıl olacak Resul'e bu itaatimiz bu dönemde onun sünnetini bilmek onun sünnetini itibar etmektir e bize sabit oldu sahip bir nakille Nebi'den bir sünnet ulaştı Nebi salasının namazda elini kaldırıldı İcma naklediyor sahabe mesela atıyorum örnek veriyorum icma yok da ya böyle bir sünnet bize ulaştıysa biz bu sünneti falan şahsın görüşünden dolayı falan şahsın görüşünden dolayı ne yapmayacağız terk etmeyeceğiz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 Allah Azze ve Celle ilim üzere saptırıyor. Neye tabi oluyor? İlmi bırakıp hevaya tabi oluyor. İsteklere tabi oluyor. Ve Allah Azze ve Celle bize Resulü ne olsun diye gönderdi? Örnek. Laqat كَانَ لَكُمْ fi رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ Sizin için Nebi Salasan'da güzel bir örnek varılır. لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاَخَرَىٰ Kim Allah'ı ve ahiret günü istiyorsa güzel bir örnek var. اُسْوَةَ <gülüyor> manası. Yani uymak, tabi olmak manasında. Allah Resulü bunun için gönderdi bizlere. Allah yine dine bilisine fe illem eğer sana tabi olmazlarsa senin davetine icabet etmezlerse bil ki anneme bilki annema ahva ehwa'ahum. Onlar sadece hevaallerine, isteklerine, arzularına tabi oluyorlar. Ve men edallu kim de saparsa hevasına tab tabi olaraktan senin yolundan sapar ise bi gayril huda Allah'tan hidayet olmadan inna Allah la يهdil zalim Allah zalim bir topluluğu ne yapmayacaktır hidayete erdirmeyecek. Şimdi Kur'an baştan sona ben bu ayetleri tek tek okumak istemiyorum burada hepsini getirmiş ve atiyullah ve atiyur resul Allah'a itaat edin Resul'e itaat edin Resul'e itaatin üzerine sık sık ne yapmış? Allah Azze ve Celle kitabın başından sonuna kadar durmuş. Biz biliyoruz ki Allah Azze ve Celle haşa boş laf kullanmaktan münezzehtir yani. Şimdi bazı hadis inkarcılar ne diye bunları tefsir ediyorlar? Yani Resul'e itaat Allah itaattir. Allah o zaman boş konuşuyor haşa. Rabbimizi tenzih ederiz. Yani Rabbimiz onların söylediklerinde münezzehtir. Öyleyse Allah Azze ve Celle Resul'e itaat edin kasıt? Öldükten sonra nereye itaattir? Sünnetine itaattir.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 tabi olmuyorlardı. Bunun en basit örneği kimdi? i̇bn Abbas. Ne dedi i̇bn Abbas? Yûşekû ben, yani şüphe ediyorum artık diyor. Entenzile aleykum sizin üzerinize inmesinden hicaratın minaseme. Allah'ın sizin üzerinize gökten taş yağdırmasından ben artık şüphe eder hale geldim. Niye böyle söylüyor? i̇bn Abbas diyor ki, ekûl ben diyorum ki kâle Rasûlullah, nebi salasından böyle dedi, ve tekûlüm kâle Ebu ve Ömer.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 kim Ebubekir ve Ömer. Sahabenin en faziletlileri, ilim açısından, amel açısından en faziletlileri. İza lem yekun lehuma ilmun fi mes'ale, bir meselede ilimleri olmadıkları zaman ne yaparlardı? Yeselenu <gülüyor> insanlara sorarlardı. El hadis bir hadis var mı bu meselede? Yani bakın, İbn Teymiyye rahimehullah Akaidü't Vasîye'de diyor ki icma ile bu ümmetin en alimi, en fakih'i Ebubekir'dir diyor. İcma ile ümmetin en fakih'i ümmetin en alimi Ebubekir bakın şimdi ne yapıyor radıyallahu anh ve Ebubekir ma Allahi, sallallahu aleyhi ve sellem قال şey yani cedbe nebi sallallahu aleyhi ve sellemin neneye neneye pay verdiğini ben işitmedim diyor. Tamam. Ebubekir bu meselede ilim sahibi değil. Bir yaşlı kadın gelip soruyor ona. Bana diyor mirastan pay var mıdır? Vestâl İnsan, Bekir insanlara sordu, Rəsûlullah ﷺ. Falâm Zuhur, diyor, ilan ediyor. Yani bu meselede yanında hadis olan varsa gelsin diyor. Ben bu meselede pay bilmiyorum. Kadın gelip pay istediğini, ben sana pay görmüyorum diyor. Allah'ın Kitabında görmedim, Rəsûlün Sünnetinde bunu bilmiyorum. Ebubekir Bekir insanlara soruyor. Bu meselede yanında da bilgi olan var mı? Sonra öğlen namazını kılıyor. Kal. <gülüyor> Eyikum semi alani Rasulullah sallallahu aleyhi ve Hanginiz duydu diyor öğlen namazından sonra. İşte peygamber sallallahu aleyhi mirastan pay verdiğini. Fakal el Mugire ibn Şu'be. ibn Şube diyor ki: "Ene ben." Kal dedi ki: "Mada kal?" Ne dedi? Kale dedi ki: "Ataha Rasulullah sallallahu aleyhi Nebi sallallahu anh ona 1 bir mirastan pay verdi diyor. Bak sahaben en fakihi sahaben en alim Ebubekir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 bize sahip bir hadis, bize sahip bir nakil ulaştığı zaman, nebi sallallahu aleyhi sahip bir sünnet ulaştığı zaman bizim şeyimiz ne? Bizim ölçümüz o hadistir. Şahısların kavilleri, şahısların görüşleri değildir. Wa kıssatu sual Umar <gülüyor> en <gülüyor> fi'l-Ghurra thumma rucuhu ila hakkında soruyor. Gurra işte bu ayakları ve elleri yıkarken uzatılması yani yıkama meselesinde. Hani bazıları diyor ne Hasan bunu yaptım yapmadım mı? Bu meselede Muhire'nin kavline gidiyor. İnsanlara soruyor ya da veba meselesinde ve sualuhum fil veba hani Şam bölgesine iniyor Ömer radıyallahu anh. Hilafeti döneminde Peygamber Hasan vefat ettikten sonra orada ne var Şam'da? Yaygın hastalık var. Bulaşıcı hastalık var. Ne yapıyor? Girelim mi girmeyelim mi? Şimdi bir hadis var diyor ki bulaşıcı hastalık yoktur.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 Ne yapıyor? Oradan kaçarken hani sahabe gelip itiraz ediyor. E, ey Ömer, Allah'ın şeyinden mi kaçıyorsun? Kaderinden mi kaçıyorsun? Dediğinde ne diyor? Biz Allah'ın kaderinden gene Allah'ın kaderine kaçıyoruz diyor. Bak gene bu meselede ne yapıyor Ömer Radıyallahu Anh? Ilmi olmayan meselede kime danışıyor? Sahabe'ye danışıyor. Aranızda bu ilme sahip olan var mı? Yani hani müstehitse bazı şartları getiriyorlar ya. Müstehit her meseleyi bilmek zorunda, her meseleyi vakıf olursa müstehit olur, iştehade edebilir. Hayır böyle bir şey yok. İnsan ilmi olduğu meselede, ilme mütemekkin olduğu meselede ne yapabilir? hatta bulunabilir. Ya'lam iyi bil ki ennel e'imme rahimahumullah. Allah dört imama rahmet etsin. Dört meslek imamına. Dersimiz kışı oldu ya. Şimdi kim var muhtebet insanların kabul ettiği dört meslek var. Malik, Hanbeli, Şafi ve e, Hanifi meseli. Bu dört imam da Allah hepsine rahmet etsin. Leysu masumi. Ne değiller? Masum değiller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 7 şey var orucundan yedi şeyi inkar ediyor. Ona hadis ulaşmamış bu meselede. Halbuki muttefekun aleyh olan meseleyi inkar ediyor. Ney? Meclisin işte kıyarı yani lideri en hayırlısı. Bununla amel etmek. Bu hadisi terk ediyor. Muttefekun aleyh olan bir hadistir. Gelecek yani teferruatının oldu. Ben şimdi başlıklarla geçiyorum. Ya da işte cuma orucunu iyi görmesi. İstihsan halbuki cuma günü oruç tutmak ne men edilmiş nebi sarsan tarafından öyle değil mi niye müslümanların bayramıdır ama imam malik gibi birine bu mesele ulaşmamış e ondan sonra imam şafi yani ümmetin icması var değil mi kadına dokunma noktasında yani icma yok da imam şafi bölüyor o icmayı da hani cumhurunun görüşü nedir kadına dokunmanın abdest bozmadığıdır yani niye nebiden bize buna dair sahih hadisler ulaşmış yani sahih hadisler ne gösteriyor nebi sarsan hanımını öpüyor namaza duruyor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 hadis ulaşmış yalnız hadisin sıhhat şartlarından biri onun yanında yok yani ona göre işte o hadisin rivayet eden Muhammed İbni işte ne fulan falan oğlu Muhammed sika değil güvenilir değil hafızasında zayıflık var yani hadis ulaşmış ama hadis sıhhat şartlarına sahip değil ikinci sebep bu üçüncüsü içtihatla hadisin zayıf olduğuna hükmetmiş e, zayıf hadiste de ne yapmaz cumhur Amel etmiyorlar. Yani usulur fıkıh kitaplarına baktığınızda sadece hanifler o da fadailil amelden demiş. Yani faziletli ameller babından sonra ne gibi işte fazla zikire teşvik eden ibadete teşvik eden hadisler, zayıf hadisler amel edilir demiş. Ama cumhur üç mezhep ne yapmaz? Zayıf hadisle amel etmez. Üçüncü sebep bu. Dördüncüsü en yüksek hatta fiyka beril uahid ile adlet labet şuruta yuhalifehu fiha ghayrehu. Tamam. Adamda dabıt var. Adamda adalet var. Hadisi rivayet eden, hadisi o müçtehide getiren adamda bu şartlar var. Ama sahih hadisin diğer şartları mevcut değil. İşte şaz olmaması vesaire bunun gibi şeyler. Senedin kopuk olmaması. Başka bir şey. En yakuna hadisi gad belagahu ve sebete lakin nesiyehu. Bir sebep de hadis ona ulaşmış. Tamam hadisin sıhhati de sabit olmuş ama hadisi unutmuş. Olamaz mı yani? Çok tabidir yani insan unutkan bir varlıktır. Yani o söz ne kadar kavil, zayıf da olsa insan kelimesinin nesiyeden türediğini iddia edenler var. Nesiyye Arapça ne demek? Unutmak demek. Yani insan da ne yapan çokça unutur. Allah da zaten öyle olduğunu Kur'an'da bize ne yapıyor? Bildiriyor. İkinci, i̇kinci etmen. Şimdi bu birincisiydi. Neydi? Hadisi peygamberin söylemediğine itikat etmesiydi müçtehidi. İkincisi Adem'in itikadıhi iradeti تلك المسألة بذالك القول. Ha, Nebi sallallahu aleyhi ve o hadisi söylerken yani o hani bizim zahiren anladığımız şeyi kastetmediğine itikat etmesi bu meselede. Bu nasıl olacak? Adem marifeti bi delaleti'l hadis. Hadisin delaletini anlamamış olmasından kaynaklanıyor. Yani nasıl e, Peygamber, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu döneminde e, bir kelime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 Ulan o zaman Ebu Hureyre zaten en çok hadis uyduran adam. Millet zaten sal şey en çok hadis rivayet eden adam. Millet zaten Ebu Hureyre'ye yükleniyor. Al gördün mü Ayşe radıyallahu anh'da delil geldi. Hem de sünni kaynaklarda. O zaman Allah bullak oldu. Bütün dinde şüpheye düşersin yani. Öyle değil mi? Yani müçtehidi hadisten rivayet olunan hadisten maksatın bu olmadığını anlamamış olması. Yani maksadı tam manasıyla ne yapamaması kavrayamamış olmasıdır.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 Onun nesh olduğuna itikat etmiş olabilir. Mesela hacamat meselesinde de bir ihtilaf var. Yani oruçluyken hacamat yaptırmak. E diyor ki Nebi Hazretam oruçluyken hacamat yapanın da yaptıranın da orucu bozulur diyor. Başka bir hadiste Ramazan ayında İbni Ömer'den geliyor. Hacamat yaptırdı diyor oruçluyken. Şimdi burada neshi var. İbni Teymiyye öbür kavli alıyor. İmam Ahmed o kavli alıyor. Şafiler, Malikiler diğer kavli alıyorlar. Onlar diyor bu bunu neshetti. Bunlar diyor bu bunu neshetti.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 İçin içinden çıkamadığımız meselelerde ne olacağız? Mukallit olacağız. İlmimiz yetmiyorsa, kardeşim ben bu meselede İmam Ahmed'in ilmine güveniyorum. Ben onu taklit ediyorum. O içlihat etmiş, bozmayacağını söylüyor. O zaman ben bozmayan görüşü alıyorum. diyor. Burada ne oluyoruz? Mukallit oluyoruz. Ama kesinlikle şimdi birazdan kaviller de gelecek i̇bn Hazım'dan ümmetin büyük alimlerinden taklit nedir? Haramdır. Yani öyle söylüyor İbn-i Hazım. El haramın haramun. La yahillü diyor. Helal olmaz. Ve buna diyor, delil olarak da sahabe başından sonuna, yani ilkinden sonuncusuna kadar, tabi'in birincisinden sonuncusuna kadar, etba tabi'in birincisinden sonuncusuna kadar icma etmiştir bu görüşü üzerinde diyor. Yani bu çok ciddi bir iddiadır. Nedir? hani En hayırlı üç nesil. Neden bu üç nesli rivayet etti öyle değil mi insanların en haylıları aslındakilerdir sonra onlardan sonra gelenler sonra onlardan sonra gelenlerdir peygamber sasam bu üç nesli ölmüş ve İbn Hazm da bu meselede bu üç neslin neyinden bahsediyor icmasından bahsediyor öyleyse müslüman ne yapacak Yani kendisine e, kapalı olan meselelerde ilim talep edecek o meselenin hakikatini öğrenecek şahısların kabillerine değil delillere ne yapacak? Tabi olacak. Mesela yani bakın yani şimdi biz bunu anlatırken adam diyor ki ya diyor, ya diyor koskoca Ebu Hanife bilmiyor da sen mi biliyorsun 1400 sene sonra? Koskoca İmam Şafii bilmiyor da sen mi biliyorsun? Ya koskoca Allah'ın peygamberi bir meselede ne yapıyor? Hata ediyor. Allah Kur'an'da bize bahsediyor. Hangi kıssa? Süleyman Aleyhisselam'ın kıssası. Kale subhanehu ve Taala ve davuda ve suleymane اِذْ yahkumani fil الْحَرْفِ Tarla meselesi. Meal okuyanlar, meal sık okuyanlar, Kur'an'a vakıf olanlar bilir. Tarla noktasında anlaşmazlık oluyor iki kişi arasında. O dönemde Davut Aleyhisselam ve Süleyman Aleyhisselam baba oldu biliyorsunuz. İkisi de peygamber. İkisine geliyorlar. İkisi de hükmediyor adamların arasında. فَفَحَمْنَاهَا سُلَيْمَانَا وَكُلَّنْ اَتَيْنَا حُكْمًا وَا اِلْمًا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 bir anlamda tezahürü iza istehadel mujtahid eğer müftit ihtidad ederse ve asabe isabet ederse felehu ecran onun ne var iki ecir var ve in hata ederse ne var felehu bir ecir vardır e davut aleyhisselam da ihtihad etti süleyman aleyhisselam ikisi de peygamber yani mezhep imamlarından daha fazil ettiler öyle değil mi ikisi de ihtihad ettiler birisi ihtihadında isabet iştihad etti birisi ihtihadında ne yaptı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 Mesela sahabenin hayatında böyle çok örnek vardır. E, Ammar bin Yasin'in kıssası. Cünüplük isabet ettiğinde ne yapıyor? Toprakta yuvarlanıyor. Öyle değil mi? Onlar namazı terk ediyor. İkisi de iştahat ediyor. Nebi al sallallahu aleyhi ve sellem onları öğretiyor nasıl yapacaklar. Öyle değil mi? Yani kendilerine varit olan bilgiyle, kıt bilgiyle neyde bulunuyorlar? İştahatta bulunuyorlar. Ha, bu demek değildir. Önüne gelen her cahil kalsın iştahat etsin. Herkes müştet kesilsin. Bunu kastetmiyoruz. Ama meselede ilmi talep ettikten sonra, ilme vakıf olduktan sonra, o ilimde mütemekkin olduktan sonra öyle değil mi? Ne yapabilir? Her Müslüman amel edebilir. Tabi önce ilim şartı var. Çünkü Allah Azze ve Celle ne diyor? وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ harac. Allah size dinde zorluk çıkarmadı. Yani Allah size zorluk çıkarmak için bu dini ne yapmadı? göndermedi وَقَالَ <gülüyor> تَعَالَى يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ Allah size kolaylık diler, Allah size zorluk istemez diyor. Allah bu dini ne yapmıştır, kolaylık kılmıştır. Gene imamlar taklidi men de ittifak etmiştirler yani. Hepsi ittifak etmiş, delil olarak da şunu getirmişler. Bunu söyleyen de İbn Teymierdir. Kavrinini söyleyeyim. El A'im ve ala men taklidihim. Onları taklit etmekten bütün imamlar menetmiştir. Et taklidu'l ame ellezi yetaassalu lehu men yeda'un enhum Asıl körler yani muttasıp bir şekilde onlara tabi olduğunu söyleyenlerdir diyor. Halbuki Ebu Hanife ve İmam Şafii İmam Ahmet ne yapmıştır? Kendilerine körü körüne tabi olunmasından sürekli menetmişlerdir. Şey kitapları, ilim kitapları bu nakillerle doludur. Tek tek zikretmeye gerek yok. Mesela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 Eğer diyor benim içli hadımı görürsen hadise ters bana haber ver ben de ne yapayım? içli hadımı değiştireyim diyor. Yani sahip bir haber senden oldu olduysa ben içli hadımı ne yapacağım? Değiştireceğim diyor. Gene İmam Şafi'i um kitabında bir mesele anlatır. Der ki Ali radıyallahu an bu et kesme meselesi. Nebi Sasan ilk başta ne yaptı? Kurban etlerini üç günden fazla evde tutmayı yasakladı. Üç gün sahabe evinde tutuyordu. Üç günden sonra tamamını dağıtıyordular. Ama bu ne yapıldı? nesk Sonradan kaldırıldı. Şimdi Ali radıyallahu anh peygamberin aleyhissalatü vefatından sonra kurban keserken diyor ki ey müslümanlar etlerinizi üç günden fazla tutmayın dağıtın. Orada bir tanesi diyor ki ben Nebi sallallahu anh'dan işittim diyor. Nebi bunu nehyetti diyor. Ben tutacağım diyor evimde. Üç günden fazla. Ali radıyallahu anhu o sene eti üç günden fazla tutmuyor. Dağıtıyor öbür adam 3 günden fazla tutuyor. Şimdi bu kıssayı anlatıyor. Peki hani burada sorular gelecek. Soruları birazdan anlatayım. İmam Şafii'nin nereye vardığını size anlattıktan sonra. İmam Şafii bu kıssayı anlattıktan sonra diyor ki kişinin kendisine varid olan, ulaşan sahih haber ile amel etmesi o kişi üzerine nedir? Vaciptir diyor. İmam Şafii el on kitabında bu şekilde anlatır. E bunu söyleyen İmam Şafii, körü önüne beni taklit edin, der mi yani? Öyle değil mi? Ney tabi bizim aldığımız yerden alın diyorlar. Hepsi de buna tabi olma ara. Şimdi şöyle bir soru gelebilir. Ya şimdi bu rivayet ne kadar şey? E Ali radıyallahu bir tane sahabe diyor ben böyle böyle işittim. Hani sahabe işitince amel ediyordu falan. Ne olmuş olabilir? O adam bir bir kişi şahitlik etmiştir. Oradakilerden bir kişi de o ilim vardır ve o güvenilir bir kişi olmaya da bilir Ali radıyallahu yanında. Ya da bir kişinin rivayeti sağlam kalmamıştır. Mesela Ebubekir radıyallahu anh sadece Velid bir şey Muharemin şubeden duyunca yetiniyor mu? Başka var mı diyor, değil mi? Ondan sonra kim şahitlik ediyor? Muhammed bin Meslemi şahitlik ediyor. Bunun gibi bir durum olmuş olabilir. Hulasa ne yapmadı Ali radıyallahu O kişinin haberini muteber saymadığı için, sahih saymadığı için onunla amel etmedi. Öyleyse sonuç şu. Yani bize varid olan sahih haberle eğer peygamberden bize kadar ulaştıysa ve bu hadis nesholunmadıysa, öyle değil mi? Bu şartlar göz önüne alındıktan sonra, hadisin sıhhatinde hiçbir sıkıntı yoksa,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 Ondan sonraki haftada inşallah teale Kitabu Salah ile namaz kitabı ile inşallah başlayacağız. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah veresünün sözlerinin kavillerinin güzelliğinde bir kötülük varsa nefsinden ve şeytan'dandır. Wa aqli dawane anil alamin illa